Ebu Davud da yine Ebu Said el Hudri radıyallahu anhın rivayet ettiği hadisi şerife dönüyoruz tekrar kız çocuğu büyütmekten başka bir yerde konuşurken aleyhisselam efendimiz bakın ne buyuruyor kim kim üç kız çocuğu bakar 3 kız çocuğu bakar onlara terbiyesini verirse ve ve onları vakti gelince evlendirirse ve onlarla iyi geçinmeye devam ederse onun cenneti vardır sallallahu aleyhi ve sellem onun cenneti vardır bu hadis işi yokuşa sürmeye başladı öncekiler iyiydi doğuruyorsun büyütüyorsun besliyorsun zaten Devlette zam yapıyor çocuk oldu diye çocuk zam mı yapıyor? Ekmek parası da geliyor, mama parası geliyor. Burada iş değişti. Bir, terbiye, terbiye ne demek? Muhammed terbiyesi alacak kız. Muhammed terbiyesi alacak. Babasının, annesinin haberi olmadan, şu bu teknoloji cihazıyla, bu, Evleneceği delikanlıyı seçmeyecek Seninle Evlenmek istiyorum diyen delikanlıdan sonra Kriz geçirecek Tansiyonu yükselecek Eyvah bana bir erkek bir teklifte bulundu Evlenelim dedi diye Sen onu okumaya göndereceksin filan yere Oradan sana 6 ay sonra haber gönderecek Nişana davetlisiniz babaanne gelin Maşallah, maşallah. Nereden yavrum? Yoo yabancı değil, internetten bulduk. İnternetten bulduk. Hayat etmeden, sıkılmadan, kablosu bile olmayan bir cihazdan gelen bir resim üzerinden, 50 sene, 60 sene belki 100 sene yaşayacağı bir erkeğin, kocası olmasına karar veren, edep mahrumu değil, Resulullah'ın bütün cennete girin sebebiyle dediği kadın terbiyeli olacak Muhammed aleyhisselamın terbiyesini görecek Ayşe olacak Ayşe anamız kendisine fetva sorulmaya geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ana sana soru soracağım ama müstehcen sorabilir miyim dendiğinde Yavrum kendi anan neyse ben de senin o anan sayılırım Allah öyle diyor sor yavrum tabii Diyecek kadar Ümmetin çocuklarına Ashab-ı kirama Tabi yine yüreğini açmış bir kadın olduğu halde Bir perdenin arkasından Yüzü peçeli bir şekilde konuşuyordu evlatlarıyla Ayşe terbiyen olacak Fatıma terbiyen olacak Böyle terbiye edeceksin Terbiyesi böyle olacak Ve evlendireceğim Müzelik kız yetiştirmek yok bizde 30 yaşına kadar Bekar beklemiş kız yok Müze kızı değil Evlenecek Ana olacak Genç yaşlarında 5-10 çocuk doğuracak Her doğurduğunu Allah'a adayacak kız yetiştireceksin Ve Seni üzdüğü zamanda Sabredeceksin küsmeyeceksin kızmayacaksın beddua etmeyeceksin